Ağzı belli Allah'ın Şeytanı ve sallam olsun ya seyidler övülen ve övülen. Ve ilah jami el Ambiayi ve Ve İnşallah bugün Allah'ın el Muktedir ismini anlamaya çalışacağız. Muktedir. Allah için isim olunca mutlak iktidar sahibi demektir. İktidarı sonsuz ve sınırsız olan, eşsiz ve benzersiz olan, kemaliyle iktidara sahip olan demektir. Allah'ın iktidarı Muhtedir oluşu rahmet ve muhabbeti yalnız. Kerem ve ihsanı iledir. Aynı şekilde Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insanda muhtedir olur. Onun da muhtedir oluşu kendine göredir. Kulluğuna göredir. Allah onu muhtedir kılar yani. hep beraber insanın nasıl muktedir olması gerektiğini Allah'ın ayetlerinden öğrenmeye, anlamaya çalışacağız inşallah. Allah'ın iktidarının muktedir oluşunun tecelli etmesi için mahlukata ihtiyaç vardır. Allah'ın isimleri öyledir. Bir kısmı mahlukata gerek olmadan tecelli eder, Allah'ın halık ismi gibi. Ama isimlerinden bir kısmı da, mahlukatla beraber tecelli ettiği için, mahlukatın var olması lazım. Daha doğrusu, insanın var olması lazım. Eğer bir mülk yoksa, orada, İktidarı olmaz. Nuktedir olmaz yani. Rahmet edilmeye layık biri yoksa rahmete ihtiyaç yoktur. Rahmet tecelli etmez. Sevilmeye layık bir kul yoksa Allah'ın vudud ismi tecelli etmez. Onun için Allah mahlukatı yaratmış. Güzelliği, isimleri tecelli etsin diyedir. Ve Allah bu isimlerini Hazreti insan olan insanın üzerinde görmek istiyor. Sevdiği odur çünkü. Allah kullarına da Nuktedir ismiyle tecelli etmiştir. Onlara irade verip Nuktedir olsunlar diye müktedir isminden tecelli etmiştir. Kul neye müktedir olmalıdır? Önce kendine müktedir olmalıdır. Yani kendi üzerinde iktidar sahibi olmalıdır. Kendi kendini yönetmeli, idare etmelidir. Yönetmezse ne olur? Kendi kendini Allah ile idare etmezse ne olur? Şeytan onu idare eder. Onun muktediri şeytan olur. Mesela sıkça işittiğimiz bir şey vardır. Ne deniliyor? Şeytana güç yetiremedim, güç yetiremiyorum. Ya da nefsime güç yetiremedim. Bu nefsin, şeytanın İnsanda, insanın gönlünde iktidar sahibi olması demektir. Şeytanın insan üzerinde muktedir olması demektir. Muktedir olan Allah tecelli etmemiş, tecelli etseydi ne olurdu? Kendini Allah ile idare ederdi. Allah'ın isimleriyle, el-esma-ül ile idare ederdi. Allah'ın muktedir ismi tecelli etmeyince, Allah'ın isminden mahrum kalınca şeytan ne yapar? Onun yerini doldurur. Şeytan gönülde iktidar sahibi olur yani. Nefis üzerinde iktidar sahibi olur. Bir örnek olarak şöyle anlamak lazım. İnsanda bir gönül vardır. Bu gönülü bir taht olarak kabul edersek, eğer Allah'ın insana nefretliği ruh o takta oturursa, o gönülde, o insan üzerinde Allah muktedir olmuş olur. Allah onu idare eder. İktidar sahibi Allah olur. Eğer şeytan oraya oturursa, nefis oraya oturursa, şeytan nefsin aynı zamanda akıl kocasıdır. Nefis oraya oturursa, insanın vehmi, hayali olan benliği, varlığı oraya oturursa, Şeytan oturmuş olur, onu şeytan idare eder. Şeytan, onda onun üzerinde muhtedirdir. Allah bir gönüle eğer muhtedir olursa, o gönülde iktidar sahibi olursa, yani kul kendi iradesiyle Rabbini, kendi gönlünde iktidar sahibi yaparsa, nasıl bir kuldur o? Hazreti insan. Onun üzerinde sadece, Allah'ın isimleri görünür. Önüne ne gelirse gelsin, Allah onu hangi imtihana tabi tutarsa tutsun, mutlaka Allah'ın güzel bir ismi üzerinde tecelli eder. Yani, merhamet etmesi gerektiğinde merhamet eder. Allah'ın Rahim ismi tecelli eder. Terbiye etmesi gerektiğinde Allah ile terbiye eder. Rab ismi tecelli eder. Bununla beraber bütün, İnsanları, bütün varlığı, bütün mahlukatı Allah için sever. Allah'ın vedud ismi, ilah ismi tecelli eder. Gerektiğinde ikram eder, Allah'ın kerim ismi tecelli eder. Gerekirse ikram etmeyi öğretir. O zaman ekrem ismi tecelli eder. Yanlış yapıldığında, günah işlediğinde... Yani kendisine karşı yanlış yapıldığında affeder, Afu ismi tecelli eder. Hatasını, kusurunu örter. Yapmamış gibi, olmamış gibi muamele eder. Gafur ismi, ghafar ismi tecelli eder. Karşılıksız ikramda bulunur. Allah'ın Vehhab ismi tecelli eder. Ama bununla beraber gerektiğinde kızar. Nasıl kızar? Allah için. Kur, kendi Şerefine sahip çıkmayınca, şeytanın elinde oyuncak olunca, şeytanın peşinde gidince, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi şeytanın adımlarına uyunca, şeytana tapınca, şeytana avd kızar. Bu sefer onun üzerinde Allah'ın Gahar ismi tecelli etmiştir. Gahar isminin içinde rahmet vardır. Kulü kurtarmak içindir. O'na ikram etmek içindir, şerefini bahşetmek içindir. Bütün bunlar için ne lazım? İman lazım. Allah'a iman lazım. Allah'ın el esma ol hüsnasına iman lazım. İman ederse Allah'ın isimlerine, Allah'ın isimlerini severse bu isimler onda, O'nun üzerinde tecelli eder. O da Hazreti İnsan olur. Allah onun gönlünde muktedir olur. Onu idare eden Allah'ın güzelliğidir. El Esmaül Hüsna'sıdır. Allah'ın kendisine nefrettiği o ruh gönülde iktidar sahibi olur, muktedir olur. O Hazreti insandır. O bütünüyle Allah'ın güzelliğini Esmaül Hüsna'sını üzerinde gösterir. Allah'a ayna olmuştur. Bundan mahrum kalırsa ne olur? Bundan mahrum kalırsa, şeytan orayı boş bulunca, nefis orayı boş bulunca oraya kurulur. O insanı idare etmeye başlar. Allah'ın güzelliği onda tecelli etmediği için zulüm eder. Önce kendine zulmeder, eder. Kendine haksızlık eder. O... Allah'ın yeryüzündeki halifesiyken şeytana halife olur, şeytani temsil eder. Çünkü şeytan onu kullanıyor. Şeytan onun üzerinde muktedir olmuş, iktidar sahibi olmuş. En son noktası neresidir? Yani geriye giderken, bütünüyle kaybederken, şeytan bütünüyle ona hükmederken varacağı yer neresidir? Şeytan olmak, şeytanlaşmış olmak. Kur'an-ı Kerim'deki son surede, Nas suresinde, minel cinneti vel nas, o şeytanlar cinlerden de olur, insanlardan da dedi. Eğer biri Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa, Allah ona şeytan dedi. Yani ha cinlerden olmuş o şeytan, ha insanlardan olmuş, o fark etmez. Allah ona şeytan dedi. Onun için her birimiz kendi gönlümüzü kontrol etmemiz lazım, kendimizi tanımamız lazım. Ne kadar Allah'a halife olmuşuz, yeryüzünde Rabbimizi temsil ediyoruz, onun adına yaşıyor, düşünüyor, konuşuyor, işi yapıyoruz. Ne kadar şeytan bizi kullanıyor. Hak, varlığı gerçek olandır. Eğer bir yerde hak yoksa Orada batıldan başka bir şey kalmaz Nur yoksa karanlık vardır orada yani Nur olmadığı için kararmıştır Karanlığın bizzatihi varlığı yoktur Küfrün bizzatihi varlığı yoktur Ama imanın vardır Hakkın vardır Kul Allah'tan mahrum olunca imandan mahrum olunca Hak'tan hakikatten mahrum kalınca Şeytanla beraber olur, şeytanın arkadaşı olur, şeytana dost olur, şeytana tapar, abd olur, bir de şeytan olur. Olacağı şey budur. İnsan şeytanın elinde oyuncak olmuş midir? Olmuştur. Bakıldığında Acaba günün kaç saatinde şeytana uyuyor? Kaç saatinde Allah'a uyuyoruz? Elbette ki buradaki kardeşlerimiz için söylemiyoruz. Onları tenzih ediyoruz. Genel olarak söylüyoruz. Buraya gelen kardeşlerimiz onların şeytana uyması, haşa, tapması, avdolması yakışmaz. Böyle bir şeyi düşünemiyoruz zaten. Hangi insan bu hale düşer bilmeyen, anlamıyor. Onu bilmeden yapıyor. Farkında olmadan yapıyor. Bunun içinde mutlaka öğrenmek lazım. Allah ayet-i kerimede buyururdu ki Ya beni Adem en la şeytan. Ey insanlar, ey beni Adem, şeytana abd olmayın Şeytana abdolmayın. Abdolmak demek sevmek demekti. Yani şeytanın size verdiği vesveseyi, size gösterdiği yolu, size yaptığı tavsiyeyi sevmeyin. Onun peşinden gitmeyin. Seversen peşinden gidersin. innehu lekum aduvun mübil, kesinlikle, muhakkak ki o sizin apaçık düşmanınızdır, apaçık. Yani ben bunu anlamadım demeyin, apaçıktır çünkü görünüyor, ortadadır. Ona uyduğunuzda kaybediyorsunuz, insanlığınızı kaybediyorsunuz, Rabbinizi kaybediyorsunuz, ebedi hayatınızı kaybediyorsunuz, dünyadaki huzurunuzu kaybediyorsunuz. Peşinden ve ani ibaduni, haza sıratin müstakim buyurdu. Bana abdolun dedi. Sıratin müstakim budur. İstikamet üzere olmak budur. Beni sev, benim beni isimlerimle sev. Öyle kuru kurya bir sevgi değil. Bununla beraber bana itaat et. Bana itaati sev. Bana imani sev. Benim için sev. Ama şeytana abd olursan ne olur? Nefsin için seversin. Onun için ayet-i kerimede Allah buyurdu ki: Onlar başka şeye tapmıyorlar. Onlar putlara tapmıyor. Hatta hiç kimse bir şeye tapmıyor dedi. Abd olmuyor dedi. Herkes kendi nefsine abdoluyor oluyor dedi. Yani kendi işine geldiği için Nefsine güzel geldiği için, nefsine süslü geldiği için ona uyuyor, tabi oluyor, avdoluyor. oluyor. Sevmeseydi öyle yapmazdı. Sevdiği içindir. Ya insan Allah için sever ya da nefsi için. İkisinden biridir. Ya Allah'a avd olur ya da nefsine avd olur. Nefsini ilah edinir yani. Bütün bunları söylerken Bütünüyle Allah'ın ayetlerine göre söylüyoruz ama her defasında ayeti okuyup söyleyemiyoruz. Söylesek zaman yetmez. Artık arkadaşların buna alışmış olması gerekir. Söylediğimiz her kelime mutlaka bir ayete dayanıyor. Bir ayetin mealidir, bir ayetin tefsiridir. Ama tek tek böyle söylememiz mümkün olmuyor. Onun için arkadaşlar dinlerken eğer sorarlarsa onun ayet olduğunu söyleriz. İnsanın muktedir olması lazım. Önce kendisine. Kendi gönlüne muktedir olması lazım. Eğer kendi gönlüne muktedir olursa, aklına muktedir olur. Aklını idare eder yani. Aklı üzerinde iktidar sahibi olur. Eğer biri aklı üzerinde iktidar sahibi değilse, istediğini düşünüp istemediğini düşünmüyorsa, düşünemiyorsa, aklını kontrol etmiyorsa, bununla beraber, Ağzını kontrol edemiyorsa, dilin kemiği yok diyorlar ya, dilini kontrol edip neyi söylemesi gerektiğini, neyi söylememesi gerektiğini bilmiyor, onun kontrolünde değilse, gözünü kontrol edemiyorsa, kulağını kontrol edemiyorsa, elini, ayağını kontrol edemiyorsa, bu durumda o kendi üzerinde, bedeni üzerinde, organları üzerinde, aklı, gönlü üzerinde, iktidar sahibi değil, o muktedir değildir. Nedir o? Esir. Esir olmuş, şeytana esir düşmüş. O hür biri değildir, o köledir, kul değil, köle. Şeytanın tuzağına düşmüş. Şeytan onu kullanıyor. Öyle bir saf haya getirir ki, Allah buyuruyordu. Şeytan insanı kandırır, peşinden sürükler. Sonra onu götürür, uçurumun kenarına inkar et der, kafir ol der. Allah'a isyan et der. Hakkı hakikati inkar et ört der, nankörlük yap der. Uçuruma götürüp aşağıya atarken onu der ki, Ya Rabbi ben bundan uzağım. Ben bu haddini bilmez adamdan uzağım, ben alemlerin Rabbinden korkarım dedi, ben böyle yapamam. Şeytan bile artık ne yapıyor, ona Euzü Besmele çekiyor. E Tabii, beni onunla beraber etme diyor, ben bundan uzağım. Eğer ben insanları yoldan çıkarmaya çalışıyorsam, benim de bir gayem vardır, bunun gibi de. Nedir gayesi şeytanın? Allah iblise secde et deyince, iblis secde etmedi, kafirlerden oldu, ben ondan hayırlıyım dedi. Adem'den yani insandan hayırlı olduğunu iddia etti. Ama sen bana müsaade edersen dedi, ben bunu ispatlarım dedi. Ondan daha hayırlı olduğumu ispatlarım. Bana insanların tekrar dirileceği güne kadar müsaade edersen, insandan daha hayırlı olduğumu ispatlarım dedi. ''Nasıl yapacaksın?'' ''Senin Silat-ı üstünde oturacağım.'' dedi. ''Gelenlerin önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gelip onları şaşırtacağım.'' dedi. ''Onları kendime bağlayacağım.'' dedi. ''Kendime tabi ettireceğim.'' dedi. ''Çoğu günü şükreder, bulmayacaksın.'' Eğer şükretmediyse nankör oldu zaten. Küfür sahibi oldu. Allah'ı beğenmedi, kabul etmedi demektir. Şükretmediyse haline, işine, rızkına, kendine, ailesine, hayata Allah ne buyurdu? Hadi git dedi. Sana mülleti verdim. Ama andolsun ki kim sana uyarsa, nankörlük yaparsa, şükürsüzlük yaparsa, sana uyarsa. Seninle beraber hep cehenneme dolduracağım dedi. Hadi git dedi. Sana izni verdim. Git yap bakayım. Nasıl yapıyorsun? Başka bir ayet-i kerimede Allah buyurdu ki andolsun ki iblis sözünü doğru çıkarmıştır. Evet. Öyle söyledi Allah. İblis sözünü doğru çıkardı. Onun için insanların çoğu iman etmez dedi. Çoğunluk ona tabi oldu. Uydu. Çoğunluk Nankör oldu, şükürsüz oldu. İşin ilginç tarafı, işin kötü tarafı, vahim tarafı bakıyoruz, mümindir, ibadet ehlidir. Ama Rabbine karşı nankördür, Rabbine karşı şükürsüzdür. İblise tabi olmuş, uymuş, İblisin peşinden gidiyor, Haberi kendisinden yok. Bu ağlanacak bir durumdur. Hem de böyle en önde olması gereken müminler, müslümanlar. Mutlaka şeytan bir yerden hile yapıp bir taraftan onu şükürsüz hale getiriyor. Nankör bir hale getiriyor onu. Hiç farkında olmadan evet, Rabbine karşı nankörlük yapıyor. Kendisinden haberi yok. İnsanın kendi üzerinde muktedir olması gerekir. Bir de zahiri olarak Allah kendisine nasıl bir yetki vermişse o yetkisiyle bulunduğu yere muktedir olması lazım. Allah ile muktedir olması lazım. Herkes ya ev hanımidir, ya da ailenin reisidir. Kendi evinde noktedil olması lazım. Yani Allah'ın hükmüyle hükmetmesi lazım. Ne buyurur Daed-i Kerime'de? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Yani Allah'ın hükmüyle hükmetmek için devlet başkanı olmak gerekmiyor. Padişah olmak gerekmiyor. Önce kendine Allah'ın hükmüyle hükmetmen lazım, sonra evine, ev halkına Allah'ın hükmüyle hükmetmen lazım. Yani Allah'ın muktedir isminin tecellisiyle muhtedir olman lazım. Aynı şekilde çocuklarına muamele ederken de bu böyledir. Allah'ın bütün isimleri her bir kulda tek tek mutlaka tecelli eder. Yoksa onun Hazreti İnsan olması mümkün değildir. Bunun içinde Allah ona imkan tanır. İmtihan budur zaten. imkan tanır. Aynı şekilde iş yerinde sorumlu olduğu kimseler karşısında gene muktedir olması gerekir. Eğer bir yetkisi varsa zaten orada Allah'ın muktedir isminin tecellisiyle ne yapması lazım? Muamele etmesi lazım. Evet, bunun içinde ayet-i kerimede Allah buyuruyordu. Allah mühsinleri sever. Allah kendi huzurundaymış gibi bir hayatı yaşayanları sever. Kendi huzurundaymış gibi düşünen, konuşan, hareket eden mühsinleri sever. Allah güzel yapanları sever. Eğer biri onun huzurundaymış gibi duruyorsa o güzel yapar. Mühsin aynı zamanda güzel demek. Güzel yapanları sever. Yaptığını güzel yapanları sever. Allah'ın el muhtedir ismiyle muamele edenleri sever. Kendisiyle değil, şeytanla değil, nefisle değil, Allah ile. Bu konuyla ilgili ayetleri hep beraber anlamaya çalışacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad jae ale firavuna nuzur. Andolsun ki ve onun ailesine, taraftarlarına da nezirler, uyarıcılar gönderdik. Kezzebu bi ayatina kulliha. Onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Yok saydılar. Oysa ki o ayetlerin Allah'tan olduğunu biliyorlardı. Yalanladılar. فَاَخَزْنَا هُمْ اَخَزَى Aziz'in مُكْتَد۪ي Biz de onları yakaladık. İktidar sahibi olarak yakaladık. Bütün gücün, kuvvetin, iktidarın bizde olduğunu tattıracak şekilde onları yakaladık. Ne yaptı Allah? Helak etti onları. Çünkü Allah muktedirdir. Eğer biri Allah'ın ayetlerini yalanlarsa Allah noktedir olarak onu yakalar demektir. Firavun deyince öyle sadece tarihte kalmış birini anlamıyoruz. Herkesin bir Firavun'i vardır. Bu istisnasızdır. Bu Firavun insanın kendi nefsidir. Vehmi ve hayali olan nefsidir. Kesinlikle O'nu imana davet etmesi lazım, O'na iman ettirmesi lazım. Bunun için yapılması gereken nedir? O'na Allah'ın ayetlerini okumak, öyle buyurdu. O'nu uyarmak. Ama O ne yapar? Yalanlar. İnkar etmiyor, bak yalanlar. Nasıl yalan diyor? Kabul ediyor, evet bu Allah'ın ayetidir diyor. Ama sanki hiç dinlememiş, anlamamış gibi muamele ediyor. Bu Firavun'dur. Firavun bu demektir. Allah Firavun'u bize örnek olarak gösterir. Evet. İnsan karşısında, Allah'ın nefettiği ruh karşısında ruh kimi temsil ediyor? Kimin gibidir? Peygamber gibi. Hazreti Musa gibi. Karşısındaki nefis de Firavun'dur. Bilmeli ki Allah ondan yanadır. Yeter ki kendisi Allah'tan yana tavrını koysun. Allah muktedirdir dedi. Muktedire yakışır şekilde onu yakaladık dedi. Allah seni muktedir yapar. Sana nefsine hükmetme imkanı tanır dedi. Bu yetkiyi, bu hükmü sana verir dedi. Eğer yaparsan, nefsini firavun olarak bilirsen, onu ilah edilmezsen, ona uymazsan, ona tapmazsan. Sadece nefsimiz Firavun değildir. Bir de ayrıca, herkesin ayrıca bir Firavuni vardır. Bir yerlerde birileri Firavun'luk ona yapar. Ama çoğu zaman bu Firavun en yakınındakidir. Çoğu zaman. Genel olarak bu böyledir. Bazen eşi olur. Bakıyorsun ki Firavun eşidir. Hanımidir veya kocasidir. Onun Firavuni odur. Bazen evladı olur, bazen anası babasından biri olur, bazen amcası olur, dayısı olur. Resulullah Efendimiz'in amcasiydi. Ebu Leheb, onun idi. Bununla beraber Hazreti İbrahim'in babasıydı. Hayata bakarken Kur'an ile bakmak gerekiyor. Allah'ın ayetleriyle bakarsak doğru anlarız, ne yapmamız gerektiğini anlarız. Ona göre muamele ederiz. Bir Firavun vardır, bir de Firavun'un taraftarları vardır. Allah onun taraftarlarını da beraber söyledi. Ona yardım edendir. bi mek'adi sidk'in inde melik'in noktadır. Gücüne, kuvvetine, iktidarına sınır olmayan, yüceler yücesi padişahın huzurunda, doğruların has meclisinde, وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlara dünya hayatının misarını ver. Dünya hayatı nedir? Bir misal olarak onlara anlat. Kim anlatacak? Allah anlatacak. Misal veriyor. كَمَاِنْ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ O gökten inen bir suya, bir yağmura benzer ki, فَخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ اَرْضٍ Onunla yeryüzündeki nebatlar biter. Ağaçtır, ottur, sebzedir, meyvedir. Onunla her taraf yeşerir, büyür, yemyeşil olur, meyvesini vermeye başlar. فَاَسْبَحَ هَشِيمَنْ nedruhur. Rüyah, sonra ne olur? Sonra rüzgarın savurup çer çöp haline getirdiği bir çöp kırıntısı olmuştur. Bahar gelir, yemyeşil olur, yağmur yağar, yeşerir, meyve verir, sebze verir, yemyeşil olur. Bahçe olur, sonra, sonra sonbahar gelir, kurur, çer çöp haline gelir. Rüzgar artık o çerçeveyi savurur. Ve kan Allahu ala kulli şeyin muktedir Allah her şey üzerinde muktedirdir. Her şey üzerinde muktedirdir. Sizin üzerinizde de muktedirdir. Dünya hayati budur dedi. Bir mevsimlik dünya. Önce Allah rahmetini indirir, rahmetiyle ihsanda, ikramda bulunur. Böyle her taraf yeşil görünür, sebze görünür, meyve görünür, bahçe görünür. Sonra sonbahar gelir, yani ölüm vakti gelir. Hayat çerçeve haline gelmiştir, kurumuştur. İnsan zaten yaşlanınca hayat öyle olur. Rüzgarın savurduğu çerçeve haline gelmiştir. Dünya hayatı bitti ama... Sen o dünya hayatında ne kazandın? Mesele bu. Sen o dünya hayatını yaşarken manevi olarak büyüyüp Hazreti insan oldun mu, olmadın mı? Mesele bu. Rabbinin rızasını, sevgisini, dostluğunu kazandın mı, kazanmadın mı? Evet. Mesele bu. Hayat bitti. Dünya hayatı bu kadardır deyip. Onun için dünya hayatına kıymetle gel verme. Kazanmaya bak. Seni kazanman için göndermişim. Misali Allah verdi. Eğer biri Allah'a iman etmişse, dünya hayatına böyle bakar. Onu sevmez. Onu, dünya hayatını ebedi hayata tercih etmez. Ebedi hayatın önüne koymaz. Allah'ın hesabını yaparak yaşar. Derdi Allah'a nasıl dost olurum, nasıl halife olurum, nasıl hazreti insan olurum, Rabbim beni huzuruna aldığında nasıl cevap veririm, huzurda nasıl dururum, Rabbim beni nasıl karşılar, bana nasıl muamele eder? Bir kul ki derdi bu değilse okul kul değildir. Diliyle istediğini söylesin. Allah insanın gönlüne bakar, gönlüne Amellerinizden önce niyetleriniz Allah'a ulaşır dedi. Ve <gülüyor> imma neshebe ennebike ve inna minhum muntakimun. Hitabı resul Efendimiz Efendimize yapıyor. Buyurdu ki eğer biz seni alıp götürsek de onların bu yaptıklarından dolayı onlardan gene intikam alırız. Allah müntekimdir. İntikam alan Nasıl intikam alıyor? İntikam ne demektir? İntikam, biri birine haksızlık ettiğinde ondan hakkını almaktır. Biri namaz kılmasa Allah ondan intikam alır mı? Almaz. Oruç tutmasa alır mı? Almaz. Nereden intikam alıyor. İntikam almak ne demek? Biri ona şirk koşarsa intikamı alır. Bu onun hakkıydır. Şirk koşarsa. Allah'ın Rahim ismine iman etmezse ne yapar? Rahmeti çeker ondan alır, azaba uğrar. Zulme uğrar. Ona Rahim olmadığını gösterir. Okulun Rahim olmadığını gösterir. Eğer Rahim ismini Allah'a vermemişse, Allah'a ait kılmamışsa rahmeti bir başka yerden beklemişse. Evet. Onun için ne buyurduğu ayet-i kerimede kıyamet günü Allah kıyamet yerindekilerine hitap eder. Resulullah Efendimiz buyurdu ki herkes kaşet içinde, dehşet içinde kıyamet yerinde diz üstü çökmüştür. Hiç kimse yerinden kalkmaya kendinde güç bulamaz. Yani dizlerinin bağı çözülmüş, herkes diz üstü yere çekmiştir. Allah hitap eder, buyurur ki, Bugün mülk kimindir? Evet. Bugün mülkün üzerinde muktedir olan kimdir? Mülkün maliki kimdir? Meliki kimdir? Resulullah Efendimiz bu ayeti benim söylediğim. Bugün mülk kimindir? Buyurdu ki Resulullah Efendimiz hiç kimse cevap vermeye güç yetiremez. Kimse konuşmaya güç yetiremez. Allah izin vermemiştir zaten. Cevabı Allah veriyor. Evet, ne buyurur? Bugün mülk vahid ve kahhar olan Allah'ındır. Evet. Vahid ve kahhar olan Allah'ındır. Vahid İsimlerinde Esma-ül Hüsna'sında tek olan demektir. Ehad zatında tek olan, vahid sıfatlarında tek olan. Bütün Esma-ül Hüsna Allah'a aittir yani. Eğer biri esmasına sahip çıkmışsa, ben böyleyim demişse, o güzelliği Allah'tan bilmemişse, onunla övünüp büyüklük taslamışsa, Allah o gün onu ondan alır. O gün kahredecek. Neye karşılık? Vahidiyetine karşılık. Yani kim onun ismine sahip çıkmışsa, kendisinin şirk koşmuşsa, bir başkasının şirk koşmuşsa, Allah o gün onu kahreder. İntikam budur. Munteqim. Ev nuriye nekellezi ya da onlara yaptığımız o tehdidi gösterirsek ve adnahum ve inna alayhim muqtedirun. Ya da onlara yaptığımız tehdidi gösteririz, azabı gösteririz, dünyada gösteririz. Biz bunları yapmaya muqtediriz dedi Allah. Evet. Anlamamız gereken şey neydi? Allah'ın muktedir ismiyle Kendi kendimize muktedir olmak Kendi hayatımız üzerinde muktedir olmak Allah ile Evimizde, evimizin içinde, ailemizde, yuvamızda Allah'ın muktedir ismiyle muktedir olmak Yani kısaca hayatı yaşarken muktedir olmak Allah ile Noktedir olmazsak ne olur? İş şeytana kalır, şeytan noktedir olur üzerimizde. Bunun için Allah buyuruyor: "Vela Yehuda nekumuş, şeytan innehu lekum aduvun mübil. Allah şeytan sizi saptırmasın dedi, Size hile yapmasın, sizi ters tarafa döndermesin. Çünkü ''O size apaçık düşmandır.'' buyurdu. Düşmanınızı bilin, düşmanınızı tanıyın. İnsan senin düşmanın değildir. Eğer biri şeytani düşman olarak bilmezse ne olur? Kendine düşman arar. Daha doğrusu şeytan ona düşman gösterir. Ne der? Bu senin ırkından değil, bu senin düşmanındır. Senin dostların ancak senin ırkından olanlardır. Yetmez. Bu senin kabilenden değil... Onun için sizden değildir. Senin düşmanın, rakibin bunlardır diyor. Nerede açık bulursa oradan gelir. Bu senin dininden değil, onun için bu senin düşmanındır. Yetmez. Müslümanlar arasında ne der? Bu senin cemaatinden değil, senin düşmanındır. Senin tarikatından değil, düşmanındır. Mezhebinden değil, düşmanındır. Şeytan bunu yaptırıyor mu? Bütün şiddetiyle yaptırıyor Mesela görüyoruz canlı bombalar gidip yüzlerce insanın onlarca insanın bir anda ölümüne sebep oluyor. Niye? Mezhebi farklıymış. Müslümandır mezhebi farklıymış. Biri diyor sünnidir, öteki diyor Şii'dir, öteki diyor alevidir. Yaptığı işi, işi beceriyor şeytan. O cemaatın, o tarikatın, o mezhebin adı ne olursa olsun, ismi ne olursa olsun eğer La İlahe illallah Muhammedun Resulullah diyeni kardeşi olarak bilmiyorsa, o şeytana uymuştur, o şeytana tapmıştır, o şeytana olmuştur, o şeytan olmuştur. Ancak böyle bir cinayeti kim işlettirebilir, kim işleyebilir? Şeytan, insana düşman olan şeytan, insanın cehenneme gitmesini isteyen şeytan, Diyelim ki bir yerde 100 tane ölümü hak etmiş insan olsun, işlerinden bir tane de masum olsun, yüz tane orada ölümü hak etmiş insan var diye o bir masumun ölümüne hükmedebilir misin? Allah böyle bir hükmü kabul eder mi? Etmez. Nasıl yapıyorsun o zaman? Sen kime uyuyorsun? Kime göre hareket ediyorsun? Yaparken bir de Allah adına yapıyor. Cinayeti Allah adına işliyor. Masum insanların ölümüne Allah adına sebep oluyor. Senin inandığın Allah değil, senin putundur. Hz. İbrahim babasına söylüyordu, Ya abeti la teabdu şeytane inne şeytane kane li rahmani asiyyâ. Evet. Hz. İbrahim babasına dedi ki, evet, Babacığım diyor, şeytana abd olma. La te şeytan. Şeytana abdu olma. Muhakkak ki şeytan Rahman olan Allah'a asi olmuştur. Niye Rahman dedi? Allah'a asi oldu demedi. Niye? Rahmana dedi. Ona Rahman'ı hatırlatıyor. Rahman olan Rabbini hatırlat yar. Eğer biri birine karşı nankörlük yaparsa, sıradan birine nankörlük yaparsa bu başka bir şeydir. Ama kendisine merhametle muamele eden birine nankörlük yaparsa bu başka bir şeydir. Yani bu kadar da insan aşağılık olmaz demektir. Eğer şeytan Rahman olan Rabbine asi olduysa ona uyanlar da Rahman'a asi olmuş olmaz mı? O'nun nimetlerini yok saymış olmaz mı? Ve izah kıyle lehumu tabi'u ma enzalallah Onlara, Allah'a iman etmeyenlere Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiğinde kalu ben nettebi'u ma vecedna Aleyhi ana. Onlar derler ki, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz dine uyarız, yola uyarız. Yani bizim büyüklerimiz nasıl yapıyor idiyse, biz de öyle yapacağız. Allah'ın indirdiğine biz anlamayız. Benim ilmim yoktur, bilgim yoktur. Büyüklerimiz böyle yapıyor diye, alimlerimiz böyle söylemiş, ben böyle yapıyorum. Allah bunu bize söylüyor. Bu Kur'an'ın ayeti. Öyle bu müşriklere söylüyor, bu Yahudilere söylüyor, bu da Hristiyanlara söylüyor. Öyle yok. Bir ayet ki varsa, inmişse, Allah onu indirmişse o sana söylüyor. O bana söylüyor onu. Biz de ben bilmiyorum, benim ilmim yok, Kur'an'ı okumamışım, alim değilim. Deyip, büyüklerimiz böyle yapıyordu. Ben babamdan böyle gördüm, atamdan böyle gördüm. Alimler böyle söylemişler dediyse, o da Allah'ın ayetlerine tabi olmamış, büyüklerini kendisinden öncekileri hangi yolda buymuşsa onlara tabi oluyor demektir. Evelev kana şeytanu yeduhum ila azabi's said. Allah buyurdu ki ya eğer şeytan sizi o alevli ateşin azabına davet ediyorsa gene onlara mı uyacaksınız? Onlar şeytana uymuş. Şeytanın peşinden gitmiş. Sen de onların peşinden gidersen sen de şeytana uymuş olursun. Niye aklını kullanıp Rabbini dinlemiyorsun? Allah'ın sana vahyettiğine tabi olmuyorsun. Onu anlamaya çalışmıyorsun. Bu herkes için böyledir. Anam böyle söyledi, babam böyle söyledi, büyüklerimiz böyle söylemiş, cemaatim böyle söylüyor, tarikatım böyle söylüyor. Yok öyle. Allah'a kul olmak, abdolmak büyük iştir. Dünyadaki en büyük iştir. Abdolmak en zor iştir aynı zamanda. Kul olmak emek ister, çaba gayret ister. Elim ister, bilgi ister. Bilmeden olmuyor, anlamadan olmuyor. Onun için Resulullah Efendimiz durmadan konuşmuştur. Bütün hayatı boyunca durmadan anlatmıştır. Durmadan davet etmiştir. ömen an zikri rahman kim rahman'ın zikrinden yüz çevirirse rahman'ın zikri önce kur'andır. zikir kim rahman'ın zikrinden yüz çevirirse kim rahman olan rabbini zikretmekten yüz çevirirse Allah Allah demekten rahman rahman demekten yüz çevirirse onun için ne buyurdu ister Allah deyin ister Rahman deyin fark etmez. Allah'ı zikredin. Esme-ül Hüsnü Allah'a aittir. Rahman'ı zikretmek bir de Allah'ı Rahman olarak tanıtmaktır, bilmektir, iman etmektir. Rahman. Allah deyince aklına Rahman gelmelidir. Allah'ın rahmeti akla gelmelidir. Evet. Rahman'ı anlamaktan, anlatmaktan yüz çevirirse, Rahman'ın ayetlerinden yüz çevirirse ne olur o zaman? نُقَيِّدْ şeytan. Biz bir şeytani ona bağlarız. Bir şeytan ona musallat olur. Şeytan ona sarılır. Nukaymi. Şeytanın kaydı altına girer. Şeytanın uydusu olur. Şeytanın etrafında döner yani. şeytanı abd olur. فَهُوَ اللَّهُ karim. O ona artık yakındır. Onun yakını şeytandır. Onun arkadaşı şeytandır. Artık şeytan onu idare eder. Şeytan onun üzerinde muhtedirdir. Evet. Sebep neymiş? Ömer ya şu en zikri rahman. Yani gözünü kapatırsa görmezden gelirse Allah'ın zikrini, rahmanın zikrini görmezden gelirse ayetlerini görmezden gelirse ve kul li ibadi. kullarıma söyle bana avd olmuş avd olmak isteyen kullarıma söyle beni şeytana tercih etmiş olan kullarıma söyle yekululleti hiyye ehsen söz en güzel söz neyse onu söylesin der Güzel söz söylesinler. Kime? Birbirlerine. Birbirlerine sözün en güzelini söylesinler. Dilimizi, gönlümüzü, aklımızı buna alıştırmamız lazım. Birbirimize güzel söz söylemeyi alışkanlık haline getirmemiz lazım. Birbirimize kızmakla, bağırmakla, çağırmakla, hakaret etmekle, küçümsemekle kimse bir şey kazanamaz. Kim kazanıyor? Şeytan kazanıyor, onun kendi nefsini kazanıyor. Allah söylüyor. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. En güzel söz neyse birbirleriyle öyle konuşsunlar. İnne şeytane yanzegu beynehum. Niye öyle yapsınlar? Çünkü şeytan onların aralarını bozmak ister. Onlar yanlış konuşsun, boş boş, boş konuşsun ya da, ya da onları incitecek şekilde konuşsunlar da aralarını Bozmak iste. Şeytan bunu yapıyor. Bunu yapan şeytana uymuştur. Şeytana iş vermiştir. Hadi gel bunu yap demiştir. İnne şeytane kâne lil insani adûven mübînâ. Muhakkak ki şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Şeytana bu tavizi vermeyin. En güzel söz neyse onu söyleyin. Bir derviş için, bir müşri kâmile tabi olan insan için onun için örnek mürşididir. Mürşidi. Onu örnek almalı, onun gibi olmaya, onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Onun yapmadığı bir şeyden sakınmalıdır. Her konuda mürşidim olsa nasıl yapardı demesi lazım. Öyle kendi kafasına göre konuşması, hareket etmesi, davranması doğru değildir. O tabi olmamıştır. Tabi olmak bu değildir. Ama mürşid eğer peygamberi, Temsil ediyor, peygamberin varisiyse bu durumda o peygambere uymuş olur. Peygamberi görmemiştir, tanımamıştır, anlamamıştır ama bir peygamber varisine uyunca peygamberine uymuş demektir. Onun herhangi bir hali, bir tavrı, bir konuşması, bir sözü, bir muamelesi peygambere uymuyorsa ona uyma. Ona uyma, o mürşid olamaz zaten. Eğer kardeşlerimiz bizden böyle bir tavır, böyle bir söz, böyle bir hal görürlerse mutlaka bizi uyarmalıdır, bize yardım etmelidir. Şurası yanlış demelidir. Desin. Kesinlikle söylemelidir. Allah'ın el-esma-ül anlatıyoruz? Güzel isimlerini anlatıyoruz. Allah için kardeşlerimizden herhangi biri, Allah'ın bir isminin üzerimizde tecelli etmediğini görürse bunu söylemelidir. Bu isim sizde yok demelidir. Bu isim sizin üzerinizde tecelli etmemiş demelidir. Çünkü burada Allah'ın yeryüzündeki harifesini anlatıyoruz. Burada peygamberi anlatıyoruz. Hazreti insani anlatıyoruz. Örnek olan insani anlatıyoruz. Eğer mürşide örnek değilse kim örnektir? Yoksa gittik tarikata girdik, tesbih aldık işte. Biz de yola girdik. Yok öyle. Sahabe Resulullah Efendimizle beraber nasıl yetişmişse öyle yetişmek gerekiyor. Başka yol yok. Kestirme yol budur. Başka kestirme yol olmaz. En güzelini yapan Resulullah Efendimizdir. Davetin en güzelini yapmıştır. Örnek olmanın en güzelini yapmıştır. Ama yok ben biliyorum diyorsan sen bilirsin. Sen eğer sen biliyorsan sen kendin olmuşsun zaten. Bununla beraber biri eğer bizi böyle görme, görmemişse, görmüyorsa zaten tabii olmamıştır. Kendine başka bir mürşid arasın. Örnek alabileceği, yolunda yürüyebileceği, onun halini üzerine bir elbise gibi giyebileceği birine uymalıdır. Kendine bir mürşid arasın. Herkese bir mürşid lazım. Niye? Rüştüne ermek için, kemale ermek için, Hazreti insan olmak için. Çünkü Allah'ın isimleri havadan yağmıyor. Kitaptan okunmuyor, anlaşılmıyor, alınmıyor. Onu, Allah'ın isimleri nurdur. Onu bir gönülden alman lazım. Rabıta bunun içindir. Cahil insan konuşur, anlamadan konuşur. Yok, hukuliyle Allah arasına kimse girer mi, girmez mi? Elbette ki hukuliyle Allah arasına kimse girmiyor. Ama şeytan giriyor. Nasıl giriyor? Senin silat müstakimin üzerinde oturacağım dedi. Araya girdi mi? Sirat-i Allah'a giden yol demektir. De ki Rabbim Sirat-i üzeredir. Hadi araya girmiş şeytan. Müsaade et. Peygamber senin önünde yürüsün. Şeytan sana müsaadat olmasın. Şeytan seni yoldan çıkarmasın. Öğretmek, örnek olmak, önder olmak başka bir şey. kul ile Allah arasına girmek başka bir şeydir. Kul ile Allah arasına şeytan girer. Eğer biri bizi Allah'tan ayırdıysa, arı koyduysa, işte Allah ile aramıza oy girmiştir. Eğer biri bizi Allah'a davet ettiyse, Allah'a taşıdıysa sırtında taşıyor seni. Ama şeytan ne diyor? Bak diyor araya giriyor. Niye? Kendinden başka tarafa çevirmek için. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اُدْخُلُوا ف۪ي سِلْم۪ي Allah iman edenlere hitap etti. ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey iman edenler! Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah, ya اَيُّهَا müminun dese, Ey iman edenler! demiş olur. Ama ya eyyühellezine amenü deyince ey iman ettiğini iddia eden kimseler. Mümin demedi. Sen mümin olduğunu söylüyorsun. iman ettiğini söylüyorsun. Bu hitabım sanadır. Hep beraber silme, barışa girin dedi. Müminseniz hep beraber barışa girin. Barışta olun. Selamette olun. Kafe. Bütünüyle, toplayacağım, hep beraber, ayrım yok. Yani sen şücüsün, sebbücüsün, dinin şudur, mezhebin şudur, ırkın şudur, değil. Cemaatin şudur değil, toptan dedi. Hep beraber, barışa girip. Eğer müminseniz, وَلَا تَتَّبِعُوا كُتُوَةِ şeytan, <الشَّيْتَان> Şeytanın adımlarına uymayın. Böyle yapmazsanız şeytana uymuştunuz. Şeytana tabi olmuştunuz. Şeytani adım adım takip etmiş olursunuz. İnnehu lekum aduvun mübil. Muhakkak ki o sizin apaçık düşmanınızdır. Siz bunu görüyorsunuz. Eğer sizi birbirinize düşman ettiyse, aranızdaki muhabbeti kaldırdıysa, bu apaçık görünen bir şeydir. Bunu şeytan yaptı. Niye? Allah böyle mi istiyor? Allah müminler kardeştir demedi mi? Dedi. Sen şeytana uydun. Apacha görünüyor bu. Evet. İnne ma yürüdü şeytanu en yuqi al beynekumu adawte ve bırdal. Şeytan sizin aranıza kini ve düşmanlığı sokmak ister. Nasıl yapıyor bunu? Neyle yapıyor ya da? el hamri ve meysir Neyle yapıyormuş? İçki ve kumarla yapıyormuş. İçki ve kumarla aranıza kini ve düşmanlığı sokmak ister. Bu durumda bu bir sebep. Şeytanın kullandığı iki tane silah, buna taviz vermeyin dedi. Şeytan'a bu silahı vermeyin. Başka ne yapıyor? Vayyassuddu kum en zikriyullah. Bununla beraber sizi Allah'ı zik etmekten, Allah'ın zikrinden alıkoymak ister. Allah'ın zihninden insan uzaklaşınca ne olur? Yani Allah'ın ayetlerinden uzaklaşınca kul Allah'ın zihninden mahrum kalınca, ayetlerinden mahrum kalınca Allah Allah demekten mahrum kalınca ne olur? Şeytan ona biner. Onu kullanır. Ona düşmanlık yaptırır. Kime düşmanlık yaptırır? Allah'ı zikredenlere ve ani selah sizi namazdan alıkoyar, zikirden alıkoyar fehel entüm müntehu siz işkiden kumardan Vazgeçiyorsunuz değil mi? Dedi Allah. Bunlardan vazgeçiyorsunuz değil mi? Şeytanın size düşmanlık yaptırmasından, düşmanlık yapmaktan vazgeçiyorsunuz değil mi? Allah'ın zikrinden, Allah'ın vahyinden yüz çevirmekten vazgeçtiniz, vazgeçiyorsunuz değil mi? Namazı ihmal etmekten vazgeçtiniz değil mi? Artık böyle yapmayacaksınız değil mi? Buyurdu. Allah'ın muhtedir ismini anlamaya çalışıyorduk. Şeytanın üzerimizde iktidar olmaması için Allah bizi nasıl uyarıyor? Onu anlamaya çalışıyoruz. Allah bizim gönlümüzde muhtedir olsun diye bunları öğreniyoruz. İnne Şeytan lekum aduvun. Muhakkak ki şeytan sizin için düşmandır. Fettehizuhu aduvva. Onu düşman bilin. Onu düşman kabul edin. Onun düşman olduğunu unutmayın. Gözünüzün önünden ayırmayın. İnne ma yad'u hizbehu o kendi taraftarlarını davet eder. Şeytan kendi taraftarlarını davet eder. Neye davet eder? Li min ashabis sa'ir. Kendi taraftarlarını ateş ehli olmaya davet eder. Evet. Cehennemlik olmaya davet eder. Onun davetine icabet ederseniz cehennemlik olursunuz. Ateş ehli olursunuz. Dünyadayken ateşle oynarsınız, orada da ateş ehli olursunuz. Ateşle oynamak, ateş ehli olmak ne demek? Ateş eshabi, ateşin arkadaşı. Biri saçıyorsa, nefret saçıyorsa, düşmanlık yapıyorsa o ateş saçıyor. Onun kini, nefreti, hasedi, onun o buğzi ona cehennem ateşi olmuştur. Ateşini beraberinde götürüyor. Gönlünde götürüyor çünkü. Eğer silme girmemişse, selamete girmemişse, toptan barışa girmemişse, Allah'ın emrine itaat edip toptan barışa girmemişse kin saçıyor, düşmanlık saçıyor, nefret saçıyor, ateş saçıyor. Ateşini beraberinde ne yapar? Götürür. Cehennemlik olur. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاً لَّذِي عَتَيْنَاهُ ayatina. Allah onlara şu adamın haberini de söyle, anlat. Özel bir adamdır ki Allah anlat diyor. Şu adamın haberini anlat. فَنْسَلَهَ مِنْهَا وَتُعَلَيْهِمْ نَبَاً لَذِي اَتَيْنَاهُ اَيَتِنَا Şu kişinin hayatını anlat ki kısasını anlat ki ona ayetlerimizi vermiştik. Alim biri yani. Allah'ın ayetleriyle muhatap olmuş biri. Allah ayetlerimizi verdik dediyse onu anlamış demektir. İnkar etmemiş, kafir olmamış ayeti anlamış, mümin olmuş. Evet, mümin olmuş, Müslüman olmuş. Tenseleke minha Çıktı oradan. Ayetlerimizden çıktı. Ayetlerimizin nurundan çıktı. Ayetlerimizi gönlünden çıkardı. Unuttu. Nesetti, Yok saydı. Sildi birden. Fettebe'üş şeytan. Şeytana tabi oldu. Ayetlerimizi bıraktı. Çıktı ayetlerimizden şeytana tabi oldu. Fekane minel gavin. Şaşırmışlardan oldu. Yolu şaşırdı. Allah niye bu adamın harını kısasını anlat dedi? Ben müminim diye kendinden emin olma. Dikkat et. Şeytan ayağını kaydırmasın. Ayetleri biliyorum diye. Allah bana ayetleri vermiş diye. Ayetlerle nurlanmışım diye emin olma. Şeytandan düşmanından emin olma. Bir aşığıni bulursa seni düşürür. Seni tuzağa düşürür dedi. Evet. Bu adam alim bir adamdı. Gerçekten alim biriydi. Bunun devamı da var. Başka bir ayet-i kerimede bu adamı Allah yine anlatır. Buyurdu ki, o dünyaya saplandı. Dünya hayatını tercih etti, dünyaya saplandı. Nasıl olur? Allah ayetlerini vermiş, iyice anlamış, iyice bilmiş ama buna rağmen dünya hayatını tercih edip dünyaya saplandı. Görüyoruz, biz de görüyoruz, biliyoruz. Alimdir, okumuştur, anlamıştır. Ama kendine göre dünyaya ait bir hesap yapıyor, Allah'ın ayetlerinden çıkıyor. Evet, dehşet bir şey. Yüzlerce, binlerce görüyoruz öyle. Vallahi Allah yemin etti kendine yemin etti. Kendime yemin ederim ki dedi. Laqad ersalna ila ummin min qabli. Hitap Resulullah Efendimize'dir. Evet. And olsun ki senden önce birçok ümmetlere resuller gönderdik. Ve zeyyene lehum şeytanu amelleri. Şeytan onlara amellerini süsleyip güzel göstermişti. ve velihum Kıyamet günü o gün o gün şeytan gene onların dostudur. O onlara yaptıklarını güzel gösteren şeytan o gün onlara dost olmuştur. Ve lehum azabun Onlara elim bir azap, alçaltıcı bir azap vardır. İç yakan bir azap vardır. E şeytanu ya'idukumul fakr. Şeytan size fakirliği fakirlikle korkutup ve ye'emurukum bil fehşâ Aşri gitmeyi emreder, tavsiye eder, teşvik eder, Vallahu ya'idukum maghfiretan minhu wa Allah ise size kendi katından bir fazilet, bir mağfiret vaat eder, ikram eder. Vallahu vasıun alim. Allah'ın ilmi, rahmeti, fazileti, ikramı her şeyden geniştir. Ve her şeyi bilendir. Ya beni Adem. Evet, Allah yine bütün insanlara hitap etti. ne <gülüyor> nekumuş şeytan. Şeytan bir imtihan vesilesidir. Şeytan sizi fitneye düşürmesin. Hayat bir imtihandan ibarettir. İmtihana dikkat edin dedi. Şeytan sizi fitneye düşürmesin. Nasıl fitneye düşürüyor? Kema ehrece ebeveykum minel cenneti. Şeytan sizin ananızı, babanızı, Adem babanızı, Hava annenizi cennetten çıkardığı gibi sizi de fitneye düşürmesin. Fitne çeken şey demektir. Şeytan neyi vaat etti Adem babamıza, Hava annemize? Eğer siz bu meyveden yerseniz ya ikiniz melek olursunuz ya da burada ebedi kalırsınız. Burada ebedi kalmayasınız, melek olmayasınız diye Allah bu meyveden yeme dedi deyip yemin etti. Ben sizin için hayır istiyorum diye yemin etti. Adem babamız da hava anemizde buna meyletti. Yani daha fazlasına meyletti. Allah'ın kendisine takdir ettiğine razı olmadı. Ben, Biz burada ebedi kalalım. Usade eğer evli kalmak istiyorsan bunu Rabbinden iste. Niye başka bir şeye bağlıyorsun? Adem babamıza söylemiyoruz tabi. Kendimize söylüyoruz. Her birimiz bir adamız çünkü. O bizim için örnek. Allah bize örnek gösteriyor. Adem babanızda hava analize yaptığı gibi şeytan sizi öyle yapmasın. Öyle sizi kandırmasın dedi. Fitneye düşürmesin. Yenziku anhuma libasehuma onlardan o meyveyi onlara yedirip elbiselerini onlardan soydu <gülüyor> onlara edep yerlerini gösterdi ne demek edep yerlerini gösterdi onları utandırdı üzerindeki elbiseyi soydu yanlışı yapınca günahı işleyince elbiseleri nurdandı Elbiseler bir anda nur kayboldu ilerlerinde. Dolayısıyla kendilerini elbisesiz görünce cennetteki ağaçların yapraklarını alıp üstlerini örtmeye çalıştılar. Başka bir ayet-i kerimede Allah buyuruyor. Şeytan onlara bunu yaptırdı. Size böyle yaptırmasın. Biz nasıl öyle olacağız? Göreceğiz inşallah. İnnehu Yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la terunahum O ve onun çocukları, ailesi, sülalesi, arkadaşları sizin görmediğiniz yerden onlar sizi görüyor. Yani onlar sizi tanıyor, sizi biliyor. Zaaflarınızı görüyor ve biliyor. Nereden size hile yapacağını biliyor. Haberiniz olsun. Onun için ona karşı dikkatli olun. İn cealna şeytane evliya lillezine la yu'minun. Biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kılmışız. Şeytan kimin dostuysa kime dostluk yapıyorsa o mümin değildir. O mümin olmayanların dostudur, arkadaşıdır. Bütün bunları şeytan ile ilgili Allah bunları anlatırken her birinde şeytan sizin apaçık düşmanınızdır dedi. Sonra eğer ona arkadaşlık yaparsan, dostluk yaparsan sen mümin değilsin dedi. Şeytan bizim üzerimizden elbisemizi nasıl soyuyor? Allah'ın emrine karşı getirerek, bize vaade bulunarak, Vade burunu bize bir yanlışı yaptırdığında Allah'ın bir emrine karşı getirdiğinde üzerimizdeki elbiseyi soymuştur. İnnel <tık> mübedzirine <tık> kanu <tık> ihvane şeytan Allah'ın kendisine ikram ettiği nimeti, imkani, saçıp savranlar. Şeytanın arkadaşlarıdır. Evet. Saçıp savranlar Şeytanın arkadaşlarıdır. Şeytanın kardeşleridir. Evet, ikrwanı Şeytan, Şeytanın kardeşleriidir. Ve evet. kane şeytan, şeytan, Şeytanı lırbibihi kafura. Şeytan Rabbin'e karşı çok nankördür. Kardeşleri de nankörmüş, ona kardeş olanlar da nankörmüş. Nasıl nankör? O nimeti Allah yolunda sarf etmesi gerekirken, ebedi hayatını onunla kazanmaya çalışması gerekirken saçıp savuruyor. Nankörlük yapıyor. Rabbine karşı nankörlük yapıyor. وَلَا يَغُرَنَّكُمْ billahil غَرُرُ O mağrur olan şeytan Allah'a karşı gurura kapılmış olan mağrur sizi Allah ile mağrur etmesin. O aldanmış şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Evet, Allah ile aldatmak. Allah ile aldanmak. Bu çok önemli bir mesele. Allah ile kul nasıl aldanıyor? Ya da şeytan insanı Allah ile nasıl aldatıyor? Aldatıyor mu? Çok. Özellikle samimi ama cahil olan insanları Allah ile aldatıyor. Samimi ama cahil olan insanları Allah ile aldatıyor. Allah ile öyle bir aldatıyor ki, onu cehenneme gönderecek kadar, cehennemlik yapacak kadar öyle aldatır. Bunun yüz çeşidi vardır. Yüzlerce çeşidi vardır. Allah ile aldatmanın, Allah ile aldanmanın. Mesela birileri gelin bizim cemaate, büyüklerimiz sizi cebinde cennete taşır, sırattan götürür. çok meşhurdur zaten. Bizim mürşidimiz dervişlerini bir o tütün tabakası var ya, içine koyar, sırattan geçirir. Sonra <gülüyor> öbür tarafa geçince, cennetin kapısına varınca tabakayı açar, dervişler içinden dökülür. Hiç zahmet çekmeden öbür tarafa gider. Allah ile aldatma. Bu bir. Bu, mürşidim beni kurtarır. Mürşidim beni götürür. Beni kurtarır. Sırattan geçirir. Hesabımı verir. Allah ile aldatma. Şefaat buradadır diyoruz. Dünyada, burada. Şimdi, eğer ben şimdi gönüle şifa oluyorsam, seni şeytandan uzaklaştırıyorsam, senin gönlünde Allah'ın muktedir olmasını sağlayabiliyorsam, bunu yapabiliyorsam, elbette ki bu karşılıklıdır. Neyin karşılığında bunu Yapmam gerekir. Bana uyman karşılığında, tabi olman karşılığında bunu yapabilirim. Yoksa sen biliyorsan işi, benden daha iyi biliyorsan kendi halinden razısın demektir. Şefaat onun için buradadır. Şefaat etmek buradadır. Öbür tarafta yarım kalmışsa onu tamamlar. Evet, bu birilerinin Allah ile aldatmasıydır. Şeytanın Allah ile aldatmasıdır. Birileri bunu yapıyorsa o da şeytana arkadaş olmuş. Şeytanla beraber şeytanlaşmış. Öyle yapıyor. Allah kurundan abdiyet istiyor. Hazreti insan olmasını istiyor çünkü. Bir başkası bakıyorsun. En doğru yoldaki biziz diyoruz. Kim bizleri olursa kurtulur. Sen bizim cemaate geldim ya tamam. Sen artık müminsin. Sen Müslümansın. Sen Allah dostuysun. Sen kurtuldun. Şeytan bir de bunları kullanır, bunlara işler yaptırır. İşler yaptırır. Allah adına adam öldürtür. Allah adına. Söyledim biraz önce. Ne kadar mesela Müslüman memleketlerde o yapılan cinayetler hepsini Müslümanlar yapıyor. Şeytan yapıyor daha doğrusu. Mesela Irak'ta hala devam ediyor. Her gün 50 kişi, 100 kişi, 20 kişi, 10 kişi ölüyor. Kim yapıyor? Kimse yok orada. Birbirini öldürüyorlar. Yapanların hepsi Allah adına yapıyor yalnız. Birbirlerini küfürle itham ediyor. Onlar Müslüman değil diyor. Onları öldürmen, onları katli halaldır diyor. Katli vaciptir diyor. Sen öldürürsen Hatta git, intihar et, sen şehit olursun diyor. Allah adına gidip cehenneme gidiyor. Özdürüyor, cehennemlik. Ama Allah, kardeş olun dedi. En güzel söz neyse birbirinize onu söyleyin dedi. Hep beraber silme, barışa, selamete girin dedi. Şeytana uymayın dedi. Şeytansızın düşmanı şeytandır dedi. Evet, Allah adına kandırır. Allah'ın ismini kullanarak kandırır. Kandırmak demedi. Mağrur olmak dedi. Mağrur. Gurura kapılmak dedi. Gurura kapılmak demek bir başkasına karşı büyüklenmek demektir. Kibirlenmek demektir. Kendisiyle kendisindekiyle övülmek demektir. Yani ben doğruyum. Ben haktayım. Gerisi gerisi hakta değil. Biri böyle söylediyse, mağrur olmuş iblis onu mağrur etti demektir. Hem de neyle mağrur etti? Allah ile mağrur etti. Sen Allah'a yakınsın dedi. Dolayısıyla sen haklısın dedi her zaman. Herkes senin gibi yapmanı sana uymalıdır dedi. Allah ile kandırıyor ya. Kul odur ki Allah'tan haşyet duysun. Alim odur ki Allah'tan haşyet duysun. Korksun, titresin. Hiçbir şey olmadığını bilsin. Kulluğunu bilsin. Rabbine karşı edepli olsun. Kul olmak için boynunu büküp çabasını, gayretini sarf etsin. Başkalarının hesabını görendeydir kul. Mağrur olandır. Bize düşen hakkı hakikati olduğu gibi ortaya koymaktır. Hak, hakikat Allah'ın buyurduğudur. Gerisi bize düşen ortaya koyup hakka, hakikate uymaktır. Kimseye akıl vermek değildir. Kimseyi cennete ya da cehenneme göndermek değildir. Hesap Allah'a aittir. Kimsenin hesabını görmek bize düşmez. Bize düşen kendi hesabımızı görmektir. Kendi gönül aramamızda muktedir olmaktır. Allah ile muktedir olmaktır. Allah'ın hükmüyle kendimize hükmedik mümin olmaktır. Müslüman olmaktır. Kardeş olmaktır. Bir ve beraber olmaktır. Şeytana karşı evet, bir ve beraber olmaktır. Biri şeytanın tuzağına düşmüşse evet, şeytana düşmanlığı yapıp onu ondan kurtarmaya, elinden kurtarmaya çalışmaktır. İsterse o bir Yahudi olsun, Hristiyan olsun veya müşrik olsun. Şeytanın tuzağına düşmüş insan kardeşimizdir o. Ona yardım gerekir. Rahmetle, merhametle Muhabbetle muamele etmemiz gerekir. Çünkü bir tek düşmanımız var, o da şeytandır. Ona taviz verirsek, onu düşman olarak anlamaz, kabul etmez, gereken mücadeleyi yapmazsak ne olur? Şeytan bizim gönlümüzde muhtedir olur, iktidar sahibi olur. Bir de bakarız ki ne olmuştur? Şeytan olmuştur. O kişi şeytan olmuştur. Var mıdır? Çok. Nasıl cinlerden şeytanlar varsa insanlardan da öylesine şeytanlar vardır. Önce şeytan hükmeder. O da şeytana uyar. Tabi olur. Şeytana tabi olmak, uymak ayrı şey. Şeytanlaşmak ayrı şeydir. O artık şeytanın vazifesini yapmaya başladıysa o şeytanın ta kendisidir. Hatta Resulullah Efendimiz buyurdu. Ebu Zer Hazretlerine buyurdu. Ya Abazer cin ve insan şeytanlarına karşı dikkatli ol dedi Ebu Zer dedi ki ya Resulallah insanlardan da bir şeytan var buyurdu ki onlar daha tehlikeli şeytan sana sadece vesvese veriyor, öteki seninle konuşuyor en tehlikelisi odur ona karşı dikkatli olman lazım evet eğer biri Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa o şeytan değil de nedir Şeytan yaptığı başka ne olur Allah hepimizi kendi gönlüne muktedir olanlardan eylesin. İktidarı Allah ile idare edenlerden eylesin. Allah'ın el esma'ul hüsnasının tecelli ettiği Hazreti insan olanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Bir şey sormak isteyen var mıydı? Buyur. Malumunuz hocam İslam'ın beş temel şartlarında biri olan oruç farzımızı yerine evet. getirmeye çalışıyoruz. Ramazan ayı içerisindeyiz. Evet. Ve insanlar bununla ilgili bir takım sorular bize soruyor. E, dinimiz gereğince de bence şöyle veyahut bence böyle diye bir şey yok. Yani bu günah sünneti. Ölçümüz Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünnetidir. Şimdi bir insanın seferi olabilmesi için Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm var mıdır? Ya da geçmişteki hocalarımızın belirlemiş olduğu 90 ve 90 kilometre üzerindeki e, mesafe günümüz içinde halen geçerli midir? Evet. Resulullah Efendimiz buyuruyor bir ve vesselam. Fetua verenler size fetua verse de siz fetuvayı kendi gönlünüzden isteyin. Allah da eğer hastaysanız veya yolcuysanız yayın dedi. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler. Sonra sayıyı tamamlayın dedi. Ama bütün bunlarla beraber devamında ne buyurdu? Eğer bilirseniz, anlarsanız, güçlüğüne rağmen, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Bu durumda senin fetvayı kendi gönlünden istemen lazım. Yani yol, yok 90 kilometreymiş, 80 kilometreymiş, yok arabayla mı, yok trenle mi, yok yürüyerek mi? Değil böyle. Kendi haline bakıp, Duruma göre hüküm vermen lazım. Evet 90 kilometre dediler. Mesele kilometre meselesi değildir. Ya da yolculuk meselesi değildir. Duruma bakıp ona göre hüküm vermen lazım. Eğer gerçekten zor durumda kalıyorsan Allah ne buyurdu? Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler. Özellikle bunu oruç için söyledi. Zorlanıyorsan bu durumda senin tutman doğru değildir. Tutmuyorsun sonra kaç gün tutmadınsa daha sonra tutarsın. Sayıyı tamamlarsın. Onun için bu konuda böyle, bu bir iman sorusu değildir. Bu mesele bir iman meselesi değildir. Amel meselesidir. Bununla beraber amel demek, ibadet demek, Allah'ın ikramı demek. Önce bunu doğru anlamak gerekiyor. Allah'ın ikramı. Allah kuluna ikram ediyor, kulum buyurun bu ikram senindir der. Nasıl alabiliyorsan öyle alman lazım. Namaz da öyledir, oruç da öyledir. Bütün ibadetler Allah'ın ikramidir. Çünkü hepsi kul içindir, kula kazandırır. Yapmazsan ne olur? Sen kazanamıyorsun. O zaman kendine göre bakıp fetvayı kendi gönlünden isteyip, ben bunu yapabilir miyim? Yapamaz mı? Gücüm buna yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmiyor mu? Buna rağmen Allah ne buyurdu? zorluğuna, güçlüğüne rağmen tutarsanız sizin için daha hayırlıdır. Bunu göz ardı etmiyoruz. Tutmazsan sorumlu olmuyorsun. Sonra tutarsın. Ama zorluğuna rağmen eğer tutarsan ne olur? İşte. Daha hayırlı olanı kazanıyorsun. Otur. Üçü böyledir yani. Evet. Burada arkadaşlar bize sorduğunda, soru sorduğunda öyle bir hocaya, bir alime sorduğu sorunun cevabını alamaz. Cevap nasıl alınır? Yani yok, eğer 90 kilometre olursa, yok derinle de gitse, yok gemiyle gitse, yok arabayla gitse, geç bunları. Böyle bir cevabı zaten doğru bulmuyorum. Ayet bizim için yeterlidir. Bir başka alimin ölçü koymuş olması bizi, beni ilgilendirmiyor yalnız. O söylemiş, 90 kilometre demiştir. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben ayete bakarım, Allah ne demek istediği onu söylüyorum. Bunun, ben sana güveniyorum diyor, sen mü'minsin. Bak, gücün yetiyorsa orada bir sınır koymadı. Bu kadar kilometre demedi. İsterse 5 kilometre olsun. 90 kilometre değil, isterse 5 kilometre olsun kul gitti ve zorlandı. Yani yemesin. 90 kilometre olmadan olmaz, yolcu olmaz. Oldu mu böyle? Allah söylemiştir, ölçüyü koymuştur. Evet, kulun durumuna bak. Zorlandıysan ye, sonra tutarsın. Senin zorlamanı istemiyorum dedi. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler. Kula güvenmek lazım, mümine güvenmek lazım. Biz mümine güveniyoruz. O biliyor, o kendini biliyor. Zorlandı değil mi, zorlanmadı değil mi? Tutabiliyor muyum, muyu? Değil mi öyle? Bu hüküm benim hükmüm değildir. Bu hüküm Allah'ın ayetinin hükmüdür. Evet. Cehennemde zakum ağacı diye bir ağaç varmış. Bunu biraz anlatır mısınız? Evet. Allah niye cehennemde zakum ağacı var? Buyuruyor. Cehennem ateşten ibaret değildir. Cehennemde bir hayat var. Cehennemde ateş de var mı? Evet. Ateş çukurları var. O ayrı şey. Ama cehennemde tıpkı dünyadaki gibi bir hayat vardı. Resulullah Efendimiz cehennemi anlatırken buyurdu ki Cehennemden biri aşağı yuvarlanınca, cehennem çukuruna yuvarlanınca, bu yuvarlanış bin sene devam eder dedi. Bin sene boyunca böyle yuvarlanır. Sonra o cehenneme gidenler, yukarı doğru tırmanmaya çalışır. Cehennemden çıkmaya çalışırlar. Allah ayet-i buyuruyordu. buyuruyor, onlar çıkmaya çalışırlar, çıkış yok buradan dedi. Tırmanıyorlar, bununla beraber, Ateş çukurunda, ateş var bir de, hararet var. Yanıyor yani. Bunlar yukarı doğru yıllarca tırmanırlar. Yedikleri, içtikleri, yedikleri zakum, içtikleri de irindir. Nereden geliyor irin? öyle bir susuyorlar ki o ateşin hararetinden bedenlerinde irin akar. Yara olur, irin akar. Ateşe düşüp yanmak o ayrı şey. Sürekli içeride, yani ateşte yanmıyor. Zakum ağacı da öyledir. Boğazdan geçmez. Geçerse, yani onu yutarsa bu sefer içini parçalıyor. Yukarı doğru bunlar tırmanır diyor. Tırmanırken birden gökte havada bir brut belirir. Onlar derler ki işte yağmur geldi. Hepsi o burutun altına toplanır. Hepsi kendini o burutun altına doğru çeker, toplanır. Birden o bulutta yılan ve akrep yağmaya başlar. Çünkü burut demek rahmet demek. Yalbur demek rahmet demektir. Onlar Allah'ın onlara tanıdığı imkanla insanlara rahmet olmadılar. Azap oldular. Dişlediler insanları, ısırdılar öyle. Evet, sonra tabii onların nasıl ısırdığını da Resulullah Efendimiz anlatıyor. Ona tırmanmaya devam eder, şöyle tırman, şöyle birkaç metre kalıyor artık, biraz da gitse çıkacak oradan yani. Tepeyi aşmış olacak. Evet birden kayar, bin sene daha aşağıya doğru yuvarlanır. Çıkış yok. Evet. cehennemde öyle bir hayat vardır. Buyurdu ki cehennemliklerin gidip Özel azap olan bir yeri seyre giderler, seyretmeye giderler. Bunlar benim ümmetimin alimleridir dedi. Onlara özel olarak özel bir yerde özel ceza verilmiş, ağır ceza. Cehennemlikler, yani o iman edip ben müminim, ben Müslümanım diyenler gidip kendi alimlerine gidip onların azabını seyrederler artık orada birbirlerine hakaret ederler birbirlerine küfür ederler. Evet. Usta yolculuğu tamamlandıktan sonra kul nasıl bir hal alır? Ve tek ve tekrar eski haline dönebilir mi? Dönmemesi için ne yapabilir? Usta yolculuğunun tamamlandığını nereden anlarsın? Eğer bir kardeşimiz usta yolunun yolculuğunu tamamlarsa onu ben söylerim. Onu merak etmesin. Tamamlanınca ne olur? Hazreti insan olur. Allah'a layıkıyla abd olur. Allah'a aşık olur. Allah deyince onun için her şey biter. Allah onun için her şeyin önünde ve üzerindedir. Allah'ın bütün güzelliği, en güzel ahlak üzerinde tecelli eder. Sonra düşer mi? Düşmez. Geriye dönüş mümkün değildir. Kazanmıştır bir kere. Bunu böyle birkaç kelimeyle anlatmak mümkün değildir. Bir dakika seferi anlatırız inşallah. Takva elbisesini biraz anlatır mısınız? Takva elbisesi manevi bir elbisedir. Bir kul bu elbiseyi giyince Allah'a karşı sorumluluğunu idrak eder. Allah'a karşı olan sorumluluğunu kabul eder onu yerine getirmeye başlar. Çabasını, gayretini sarf eder. Manevi olarak o elbise onun üzerinde oturmaya başlar. O elbise ona uygun olmaya başlar. Uygun olursa ne olur? Takva sahibi olur. Takva sahibi olmadan o takva elbisesini giyinmesi gerekir. Manevi olarak Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip, gereğini yerine getirmeye çalışması lazım. kızım 40 yaşındadır. 2-3 defa nişanlandı, evlenmek kısmet olmuyor. Sıkıntılanıyor. Nişanı atınca rahatlıyor. Allah rızası için kızıma dua devrmişsiniz. Evet. Mesela bunun için genel olarak ne denir? Kaderi bağlanmış denir. Hadi gidelim, nişka yapalım denir. Bir sorun var. Nişanlanınca sıkılıyor. Ne demektir bu? Evliliğin sorumluluğunu kabul ediyor demektir. Evliliğin sorumluluğu ona ağır geliyor demektir. Şeytan da oradan dürtüyor, sıkıntı veriyor, nişanı atınca rahatlıyor. Bu tek taraflı bir şey değildir. Bunun yüz tarafı vardır. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Diyelim ki biri çocuğuna, kız çocuğuna ya da erkek çocuğuna fark etmez. Çok fazla ilgi ve alaka gösterdi. Ona çocukmuş gibi muamele yaptı. Büyürken de onu bir aile reisi ya da ev hanımı olarak yetiştirmediği de sanki sürekli yanında kalacakmış gibi ona muamele etti. Çocuk muamelesi yaptıysa o sorumluluğu üstlenemediği için evlenmekten korkar. Endişe eder o sorumluluğu almaktan korkar. Çocuklarımızı, ev kanımı, buna beraber, evinin reisi olarak yetiştirmemiz lazım. O sorumluluğu yüklememiz lazım. O imkanı ona tanımamız lazım. Evet, dua edeceğiz inşallah. Annem ayda 300 TL para alıyor, parasını harcamıyor ve üç kızına bana bir şeyler alın, diyor. İki kız alıyoruz ama ablam kocasından gizli alıyor. Bu ne kadar doğrudur? Doğru değil. Fetvayı gönlümüzden isteyeceğiz, o da fetvayı kendi gönlünden isteyecek. Ne demek lazım? Annenin duaya ihtiyacı vardır. Allah yardım etsin. Hala eğer aldığı parasını harcamıyor, hala çocuklarından istiyorsa durum çok vahim demektir. Ne yapması lazım? Aldığı parayı çocuklarına, torunlarına harcayıp ikram etmesi lazım. Durum çok vahim. Allah yardım etsin. Eğer iki kız yapıyor, biri yapmasa ötekine kızar, küser, de mecburi yapıyor. O da zor durumda kalıyor. Evet. Allah yardım etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.